الحمد لله الذي هدانا لهذا وما Having him not felt yet when looking at his eyes were just his community على increasing him على Perhaps a powers that came forward is محمد اللهم صل على of his dollars to speak اور لملاشتهم يولا عليهم الشيطان الرجيم اقوام منكم منذاب شاطئ فرع منكم لا يحقرون بسم الله يا ايها الذين امنوا تلموا كثير من الظن ان بعض الظن اسم لا تجسسوا ولا تجسسوا بعضكم Leyuhid mahe dokumayakul elahma ahihi maytembek elahmu. Antakul Allah. Salatullahu İmamımızı Kur'an eylesin. Amin. Onun önderliğinde kendisine kavuşmak nasip eylesin. Amin. Bu derslerden Hz. Kur'an ayetlerinden azami derecede istifadeler müessel eylesin. Amin. Amin. Akşam namazını Kıldır'ı kendi okudu İmam Efendi. Rabbimizin hangi ayetlerinden okudu? Rabbimiz ne buyurdu? Estağilu billah. يَوْوَنَ دَعُوْكُ لَوْنَاسِمْ بِا اِمَامِينَ Yarın ahirette her kısım insanı imamlarıyla davet edeceğiz. Önderleriyle çağıracağız. Önderlerinin peşine onları sevp edeceğiz. Şimdi imamımızı soracaklar. <Gülüyor> İmamın kimdir? Tedkileri vapitte İmamım Hazreti Kur'an diyeceğiz inşallah. Yani onun rehberliğinde yaşarsak onunla meşgul olursak, ona iman edersek onu amel edersek o bizim imamımız olacak. Mükerrekir sualinde kabirde cevap verirken de soracaklar. Tapın kim beraber kim? Dininde Kıblen imamın nasıl soracaklar? Sen ki imamım Hüseyin efendi. Cevabı 76. Şimdi köyün imamını sormalı? İmamım Hazreti Kur'an diyeceksin. Yani önderim, rehberimiz hangi kitap? Hazreti Kur'an. Kâb erken Allah-u Rabbi Allah Muhammed sallallahu teallahu teallahu aleyhi ve sellem ve Nebî Muhammed aleyhissalâtu vesselâ ve ve Kur'an-u ve İmâmî Kur'an benim kitabım ve önderim ve Kâbet-u kâbe ve Dûnûne-i İkhvâni ve Kulbînâ ve Havâti erkekler erkek kardeşlerim, inanan kadınlar, kız kardeşleri Böyle cevap edeceğim. Allah'ın kolay eğilsin. Ölmeden bu şeyler anlaşılmaz. Ölenler de haber veremiyor. O düşün bir gizem gidiyor. Bu işler kapalı. Aşağısı kapalı. Ama Kur'an-ı Kerim, bize oradan kapı açıyor, pencere aralıyor haberdar ediyor bizi فَمَلُوْكَ اِكْتَعَوْا اِلْمِن۪ Kime amel defteri sağ elinden verirse cevap günah tartıldığı vakitte defterler uçuşurken gelip salona düşerse öyle كَرْقَوْا اِكْتَعَوْا اِكْتَعَوْا İşte onlar kitaplarını sevilsin bir şekilde okuyacaklar kendilerini yazdırdılar ve ya dünyada yaptıkları amelleri onu yazdırdılar velâ yûzûl e mûnef hurmanın çekirdeğinin oyu var, böyle bir şey yeri çekirdeği açtırma bitti düşük yeri var orada bir zar var böyle bir fetih diyor Arapça o ne kadar yani ufak ince bir şey o kadar bile haksızlık yok onun için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 kabul eylesin Amin. ve o imamından ardından bizi bu derslerimizden ayırmasın. Amin. Kim dünyada körse ahirette daha kör. Bu demek değil ki kafa gözü kör olmak. Bir insan dünyada iki gözü kör olsa sabretse sevabını Allah'tan olsa cennette iki tane İki cennet verilecek ona. Yani, nazirette iki ayrı cennet verilecek. Sabrettiği Bu körden bahsetmiyor. Kalp körlüğünden bahsetmiyor. Fe <gülüyor> ina la kahve laf Gözler kör olmaz. Olsa da zarar olmaz. Sevap olur. Ve la ki kahve laf sahab göğüslerin ortasındaki kalpler kör olursa iş yaş olur. Yani iman yok. İman olan kalbi kör değil. Elhamdülillah. Kim dünyada körse ahirette daha kör. Şurada ahirette hiç iman etme şansı da yok. Esrede kabul olma imkanı yok. Gözü de kör. Mahşere çıkmıyız, kör çıkacak. Ve ben ağrı Allah'ın nikriyi kim benim zikrimden yüz çevirirse, zikrimden ne demek? Beni anlatan kitabından, bana çağıran peygamberimden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 magazinler bilmem neler Kur'an'a geldiğim ayet, hadis, sohbet, tefsir, fıkıh akayt, tasavvuf Allah'ın zikri canını sıkar. Vakit vermez onlara. Kim benim zikrimden yürüp çevirse feyneluhna işeten baykâ Ona dar bir hayat, sıkıntılı bir yaşantı, bunalımlı bir geçim isterse trilyoner olsun. Bereketi yok. Devamlı İflas edeceğim, aç bak alacağım, batacağım. En fazla zenginler daha çok düşünüyor. Fakir bir soğan bulur, basıyor yumruğun tuzu yiyor. <gülüyor> Zengin de kadar kadar düşünüyor. Kaç milyonluk senedi var, çeki var, dönerse. Fakirin ne dönecek? Dönecek bir şey yok. Bir adam ne kadar parası olsa, zikri olmasa, ibadetli olmasa, sohbetli olmasa geçimi daha. Ya hayatı dar, bunalımlı. Velahşû uyanır kıyamet ama. Kıyamet gününde de onu kör olarak haşredeceğiz. <gülüyor> Bitesi, bir de çıkacak hasilette hiçbir şey görmüyor. Şu görmek ne büyük nimetir. Biraz gözlerini kapatsan, yani bir yere gitsen, yeni gittiğin o evi zaten biliyorsun. Kendi evini, yum gözlerini körebe mi oynuyoruz ya? Yum gözmüş ondan sonra. Onu anlamazsın öyle. Gözle kapatacaklar, bantlayacaklar, öyle bir iki gün dolaşacaksın. Hem de bir yerlere gideceksin, hiç bir yere görmeyeceksin. Ne kadar sıkıntı basarında var. Garen o bileyim ahşafdeli ya Allah. Ya Rabbi niye beni kör olarak mahsere haşfetti? O kadar kültü basayı Ben ne güzel görüyorum? Hâlekele alik, allah Teala cevaben buyurur, İşte sana böyle yaparım. Çok uygun bir ceza. Etetke ya fene sîtehâ. Sana bizim ayetlerimiz geldi, Kur'an'ımız geldi, sohbetlerimiz geldi, vaazlarımız geldi, sen onları unuttun. Yani terk ettin. Ve kendelike lehumet de üsâ. Bugün sen de böyle cehennemin dibinde terk edileceksin. Kimse seni haline hatırını sormayacak. Kimse seni aramayacak. Bu ne büyük yalnızlık. Kur'ansızlık, bahçektir. Zikirsizlik, Yalnızlıktır. Kabirde, mahşerde, sıralıkta, cehennemde. Her şey cehenneme giren hepsi birbirinden beter. Senin hatırlığı gibi soracak. Cennete gire seni soramaz. Cehennemdeki de birbirinden beter. Kaldın yap yalnız. Dünyada ne kadar zor yalnızlık. Körlük. Bir yerde bırakılmak. Aranmamak, sorulmamak. Birkaç günün hayatta böyle de zor geliyor ki, ebedi ahiret böyle mi olsun, olmasın diyenler, bu meclislere gelenler. İmamımızı kuran bilelim, dünyada zikirden kör kalmayalım, Allah'ımızın marifetinden kör kalmayalım, ahirette de kör çıkmayalım, dünyada ilim meclisleri terk etmeyelim, cehennemleri terk edilmeyelim. Ben kâliyle iftin onu kâli. Nerede yorhârına öyle ki, lâfsteri alîna çayra. Bina lât-takbûnu khalîla. Habîrın az kalsın çapiler müşrikler bizim seni sana vahiy ettiğimiz dinden Kur'an'dan seni bile ayıracaklar. Niye? Sana başka bir şeyler uydurtmaya çalışacaklar. Gelin olat diyorlar ki, ya Muhammed, biz senden Harbetmek istemiyoruz, kızışmak istemiyoruz, kapışmak istemiyoruz. Bu işleri düzeltmek istiyoruz. E ne yapalım? Ne yapalım diyor. Sen diyor ki ağabeyi devam Bizim putlarımız da oralarda dizilmiş. Yani diyor putlarımıza bir el sür. sen şöyle. Hacer'le sen de sürdüğün gibi. Bir el sür yeter gibi. Sen yine Allah değerli peygamberlerine namaz kudur, bir el sür. O zaman millet ne zannedecek? Bunların da şebaatı var zannedecek. Nasıl? Peygamberi bile acaba döndürebilir miyim diye camu plan yapmış ya. Peygamberi döndürebilir miyim? Sen belki kimiz ya? Bizimki borcalar kaç paraya? Ne profesörleri satın aldılar? Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler bu fikre nasıl saplandılar? Nereden döndüren? 20 sene evvel bu görüşe reddiye yapanlar şimdi niye bu görüşteler? Ben de korkuyorum ki 20 sene yaşarsam ben de nerede olacağım diye. Herkesin bir gidici var, parası var demişler. Allah satışa gelmekten muhafaza, dinimizi, imanımızı satmaktan muhafaza. Yahu Peygamber'e diyor, seni diyor, bana iftina için kandırmak istiyorlar. Az başaracaklar başaracaklardı. Az kaldı. Efendim sallallahu dönmez Şu var, işte diyorlar, biz geleceğiz, bize sohbet yap, Fakirleri sohbetten kov, sahabeyen fakir, yol kovmasan o zaman onlar arkaya oturup bizi öne al, onlara bakma bize bak, ayıp oluyoruz kölelerden, gilerlerden, zehirlerden, ben koca Ebu'l-Hakem'in ömrü efendim, Übey ibn ben de, kaşar demiş yavrular. De Biz diyor, nasıl kölelerden oturacağız? Bize bak, onlara bakma. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem biraz bazı kere şöyle düşünmüş ya bunlar zaten müslümanlar bunlar korsam gitmez bunlar işi anladı Hadi bak, şunlara biraz itibar etsen döndürebilir miyim yani iyi niyetle düşünüyor ama Mevla buluyor ki onlar seni kaydırmak istiyorlar <gülüyor> <gülüyor> eğer sen bize iftira etsen o zaman seni dost edecekler en büyük dostları sen yapacaksın ama sen bize iftira etmiyorsun doğruyu söylüyorsun seni düşman ilan ediyor E yani bu Talib öleceği zaman dediler bu yaşlı ıhtıya ölür şimdi kalır. Başımıza kalır. Ölürse dediler bu Muhammed'den anh, bir daha da anlaşamayız çünkü bu kimse lafını dinlemez ki amcasını dinler biraz. Hemen dediler gidelim bir aramızda sus yapacağız ölmeden. Şimdi biz Muhammed'i öldüreceğiz. Fakat bu zamana kadar da beceremedi öldürmeyi. Şimdi amcası ölürse biz de onu öldürürsek dediler ki amcası Saken öldüremediler, bize ayıp olur. Yani karizmayı çizdiririz. Onun için amcası Saken, yanında Ebu Celil, Ümeyye bin Kalev, yavrular geldiler, Ebu Süleyman ve kafirler arasındaydı. Geldiler, Ebu Talib ölmedi de, adam gönderdiler, izin istediler, Ebu Talib saygı, değer, yaşlı, Kureyş'in unularında, efendim, girsinler dedi. Ne istiyorsunuz dedi, dediler bu yeğenin de adamızı buldu, öyle öyle herhalde, yani öyle demediler ki e, Durumun dediler, gördüğün gibi vaziyette Hazar akema Gördüğün hal başına geldi, herhalde gidicisin e, Bu işi nasıl düzelteceğiz? Aramızda bir sur yap, anlaşma bize imzalat biz onunla uğraşmayalım, ilahıyla uğraşmayalım. O da bizimle uğraşmasın, bizim ilahların aleyhine konuşmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem putlara e, aleyhine konuşmadan durabilir mi? Duramaz. Çağırın dedi yeğenim gelsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Tam geri geldi. O talibin başucunda bir boş yer var, meclis dolmuş. Küçük odalar tabii. O boş yere oturmaya doğru şey etti. Ve bu cehlemenleri bir şeydi. Eee bu oraya oturursa benden ileri bir geçmiş olur. Çünkü bu talimin yanında sıfır protokol geldi. Her zaman bu protokoller var tabi ki. Onun için bir sıçradı, hemen gitti boş yere oturdu. Efendim sallallahu kapıda kaldı. Sallallahu aleyhi ve sellem oturdu orada. Dedi, yeğenim dedi, bunlar senin kavminin ileri gelenlerin. Senle bir anlaşmak istiyorlar. Ben de ölmeden bu anlaşmayı göreyim de benim arkamdan çok sıkıntı çıkacak. ''Ne istiyorlar?'' dedi. E dekler ki sen, Bismillahirrahmanirrahim bizi bırak, biz de senin ilahını bırakalım. Konu kapatsın. Biz bu işte uğraşamayız. Bu yurtu sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem. ''Eraytekum'' ''Her türlü bir kelimete'' Arab, bihel arab'' ''Zeydînu lekum bihel aceh'' Anlaşmak çok basit. Bir kelime istiyorum tek. Bu kelimeyi bana verirseniz, söylerseniz, ne bütün Arapların yönetimini ele geçireceksiniz. Yani, geçirmediler sonra, sahabe-i kiram geçirmedi. Çünkü İslam'ı kabul eden, dünyaya hakim olun. Acemler de size eğecek. O zaman Farsin, Persin, Fadatolun. Aaa Ebu Ceyd dedi nasıl bir kelime bu, ne sihirli bir kelime dedi, bir kelime olur mu dedi, on daha deriz dedi be. <gülüyor> Neymiş dedi bu? Dedi ki, çok kolay. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> ya ilahe illallah. Muhammed. Allah'tan baş böyle. Oho dedi, bütün harf bundan dolayı kopuyor dedi zaten. Bunu nasıl vereceğiz dedi ya. Dedi siz benden ne istiyorsun? Nefcetuhu demişler, sen o zahmetuhu ala yedi. Güneşi getirseniz benim elime koyarsanız, ben bu davayı bırakmam. Ne yaparsanız boş. ki bu bize istediğimizi vermez bu adam. Bu adamdan biz bir şey koparamayız. Boş ver. Bırakalım bakalım böyle başımıza ne gelecek, onun da başımıza gelecek. Bak, senin bize iftira yapman için seni itnelendirmemiş olamam. Eğer sen onlara kaptırsan kendini, seni dost ederler. Ben şimdi desem ki yavruca Hristiyanlar tente girecektim. Kanaldan kanala çağırdırım. Kanaldan kanala. Değil mi? O, Cübbeli Hoca da gavruları cennete soktu. <gülüyor> Bütün lobiler, hocalar, masonlar, yonslar, rotoliler hep bana, ne adam ya. İşte Halil Hoca derler. Ama ben diyorum ki Müslüman olmayan cennete gidemez. Bu yüzden İslami kanallar bağazıp. zıt. Şia çok tehlikelidir, Büyük beladır. Bak neler getir Suriye'nin baştan Müslümanları boğazlıyorlar, kesiyorlar. Allah'ım onları mahveylesin. Deri sünneti muhafazaylesin. Şia sıkıntıdır diyorum. Bu iş dinler arası diyor. Beladır, şirktir, irtidattır, dinden dönmektir diyorum. Yoktur dinler yok çağrısı olsun inedini aynı de İslam diyorum. bunların tersini konuşsak beni de dos edeiller ama o zaman mevlana bulup ve mevlana tebbedde gelecek tip tekrar gemileyince enkaliyle hamidi biz senin ayağını kalbini dilini sabit kılmazak sen bile onlara azıcık mele ama çok azıyor çok az yapken o az mey, şey en pek az, kali ile toz kadar, yani gözle görülmeyecek kadar da olsa sen de bilmeyle debilirdin. ben seni tutmasam. Ya ben bu soru varsa tabi yine bunları müsmall edebilir miyim? diye bir yaklaşım içine girebilir belki ama ilerle edem neyde buhvel hayyâti, o buhvel mümâti fümme lâ te ciddu aleyn, lec'u aleynler nasıl var Ama sen onlara azıcık dahi faraza meyledecek olsaydın, ben seni ne yapardım? Dünyada kat kat azar, ölürken kat kat azar, ahirette kat kat azar. seni benden kurtaracak yardımcı bulamazdın. Şimdi biz bu okuyan kişiler olarak, dünyada belki biraz itibarımız olmaz, belki bazı işlerimiz ters gider, belki bazı e, gruplar, camialar, lobiler, bizim aleyhüze giden milletimizden soğutmaya çalışır, kampanya yapar, bizi tehdit eder, Mesela Ama Aksi takdirde Allah tarafından ya Hayatta ölürken Ahirette kat kat azap tecidi var Hangisinden korkacağız Allah'tan korkacağız Ve Allah'a iftira yapmayacağız Kur'an'a iftira yapmayacağız Allah'ın dini adına Kurafeler uydurmayacağız Allah'ın cennetine rızavı haline Allah'ın düşmanlarını Sokmayacağız yani Sokak gireceklerine hükmet diyeceğiz. Allah'ım büyük konuşmak için söylemiyorum. Kurban olduğum sana Allah'ım sen bizi sabit eyle. Amin. Daim eyle Amin. İstikamet nasip eyle. Çaymaktan, kaymaktan, şüphelenmekten, vesvese evlama kapılmaktan, korkmaktan, çekinmekten, şantajlara, tehditlere, boyun eğmekten, taviz vermekten, düşmanlarına aziz iddakı meyletmekten sen bizi muhafaza et. Amin, Amin Allah'ım. Ancak sen bizi koruyabilirsin. Amin. Amin. Bir sema gelelim, İnşallah kazanan taraf, hak tarafı olacak inşallah. Ama insan eğer başı beladan kurtulmaz. Çünkü ahirette azap yok inşallah. Önce dünyada çile var. Sıkıntılar biraz çekilecek. Şimdi gelelim dersimiz. Bu derste 30. faz. Öyle mi? Neymiş? 30. farz, suizandan sakınmak. Yani Müslümanlar hakkında kötü düşünmemek. Kötü düşünme. Şimdi orjenedi, en başta sen bir de bak kötü düşünüyorsun namaz kılanlar hakkında, hacca gidenler hakkında, karalar kapalı adamlar hakkında. Ondan sonra da böyle söylüyorsun. Niye kötü düşünüyorum? Ben hiç hakkında kötü düşünmüyorum. Hatta namaz kılmasa bile ben ne bileyim Allah beni ona feden, peki bana azam eder. Müslümanlar hakkında ben kötü düşünmüyorum. Ama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 Çünkü bu düşünmeden çıkıyor artık. Sen bunu ilan ettin. Sen bunu ilan ettikten sonra benim düşünmeme bir hal kalmadı ki. Kötü düşünmeler ne alakalıdır? Adama bakarsın böyle durup dururken acaba acaba? Elham edersin. Ama adamın ağzından bir beğen çıkarsa onu bağlar, ona itibar edersin. Çünkü niye böyle konuşuyorsun o zaman? Dolayısıyla bizim yaptığımız kötü düşünmek değildir. Kendi kötü beyanlarının tahlilidir. Sen Kur'an'a sünnete ters konuşursan, zıt konuşursan, yanlış konuşursan, ben de bunu ehli sünnet kişi olarak bu Allah'ın dinine kitabına uyguluyor demet vasifesini yüklemişim. Ben yavrumdan başlasını bekleyemez. Bu suizan değil. Bu Allah'a muhalefetin ilanıdır. Rasulü inkarın tekzibin İslam dininin geçerliliğini ortadan kaldırmanın efendim, açıklamasıdır, izaharıdır. E biz buna gözlüm almayız. Bu suizanla alakası yok. Buraları birbirine karıştırmayın. Şimdi suizandan kaçın. Allah Teala nebude sallallahu aleyhi ve sellem billah. Ya ey vellezina men'u Ey inanmış kullar. Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Benim size bir emrim var. Buyur ya Rabbi. İçteni bu, sakının.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 Da bu namaza geliyor ama acaba acaba acam içinden gelir, içinden bu gelmesi sana günah yazılmaz ki resfes eder. adam Allah hakkında bile şeytan gelip derdi Allah var mı acaba haşa, kalbinden böyle birşey geçer bundan günah olmaz ki ama sen bunu ya Allah acaba var mı ben de düşünüyorum ha desen ne olursun Stalin gibi gavur olsun işte suizan'ın manası dedi içine bir düşünce geldi estağfurullah birşey yok zaten konuşmadıktan sonra final da yok. Ama sen kalkıp da ya arkadaş hiç düşünmüyor da değilim. Bu adam geliyor gidiyor ama bu neyin peşinde ya falan. Başka adam hakkında kötü raporlar çıkartma. İşte bu haramdır. İnnneba'vavvalli <gülüyor> ismün <gülüyor> zannarın ve tahminlerin bazı burada çok bayrağızlar. Birçoğu günahdır. İnsanlar tahminler yapıyoruz ya. Bunların birçoğu Binde bir, iki, üç, beş tutarsın. Çoğu ne çıkar, boş. Ama bunu açığa koyup da millete yaydığın zaman da ne oldu? Büyük bir günahtır. Çünkü neden? Adamı lekeliyorsun. Milleti adam hakkında şahit ediyorsun. Efendim, ee, soru işaretleri getiriyorsun. Bundan dolayı birisi ona kız verecekse vermez, iş verecekse vermez, yanına alacaksa almaz, arkadaşla sohbetini kesen yani bunlar nelere sebepiyet veriyor biliyor musun? Çünkü böyle ben öyle düşünüyorum diyerekten konuşmayın Allah. Celle Celaluhu ve Celle Celal. Ben ben kötü düşünüyorum. Kötü düşünüyorsan en iyi kimi biliyorsan onu onun hakkında kötü düşün. İnsan en iyi kimi biliyor? Nefsini.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 yani Müslümanlara karşı kötü düşünceler taşımaktan sakındırmıştı. Bunun karşılığı ne, ne diyoruz? Hüsnü zan. Hüsnü zan ne demek? Güzel düşünmek. Bir adam bir şey konuşur, belki niyeti o değil. Yani ihtimalli, ihtimalli bir durum varsa bunları yapmak lazım. İyi yormak lazım. Hemen buradan bunu kastettiği ki ya muhtemelse, ise onu, yorabiliyorsak yoralım ama bazı laflar kabak kimidir ona tesir etmeyici çok geçiyoruz şeyler ricede kendimide beni iniyoruz Efendim çay şehre doğ azavendik Mustafa Hocamız Allah rahmet eylesin o da arabadan bir arkadaş Allah selamet versin onda gözü tarvazcının çay içen bir kadınların gözü aldı artık yani boş kadınlarda çıplak değil Tabi kalkmamak lazım. Bu arada gücü aldı yani, Güzel aldı estağfurullah falan diyor şimdi. Ya var işte aldı, da içinden söyle estağfurullah. Bir de bu sebep ne oldu estağfurullah? Milletini meraklandırıyorsun ki. Ondan sonra böyle estağfurullah falan böyle vardır bizimkilerde böyle hareketler. Ya ne oldu? Yok şimdi bir şey de kimse sormuyor. Cezaven değil de muhtemelen oldu ya, çizgiye kumaran araba da kimse ne oldu ya falan soran da yok. Bu da iş yok herhalde, biri sorsun falan. Ben şimdi bir de daha çocuğuz o zaman ben, benim anamışmış, ondan sonra Batı'yı kimse sormuyor. Ya dedim kadınlar ne kadar açık geçiyorlar <gülüyor> mı? Şimdi kendisi yapmamıştır. Neyse efendim, bayağı da uzaktan kimin gözü keskin görüyor. Yani belki beş damalın bir ucu başı açılmıştı, Efendim, e, beli açıldı diyelim, belinden bir yer eğilirken, doğrulurken, Allah benim yavitsin. Bu da onu görmüştür. Ben de bilmiyorum öyle bir yani ha. Öyle diyor yani. Hemen zaman gitti hocamız, Allah rahmet eylesin. Ey falan ismiyle geliyor. Başta da ona şimdi. Sen niye hüsbüzal etmiyorsun? Efendim ne yapsın hüsbüzal? Sen niye düşünmüyorsun? Belki et rengi bir elbise giymiştir. Belki, insan etinin rengine uygun bir elbise giymiştir dolayısıyla benim gördüğüm o elbisedir eti değildir sen niye iyi düşünmüyorsun görüyor musun şimdi orada yatar da uzaktan böyle bir rast gelmiş gözünü kapatmış sonra işin hemen orada bir kadın hakkında yani be bela açıldı demenin ne lüzumu var anladınız mı hüsnüz an şimdi efendim bir adam bir kadınla geldi eve giriyor falan Hemen Allah Allah Bu adamda bu yanındaki karı kim? Sana ne? Karısıdır dedi. Ben bu karısını tanıyorum. Niye tanıyorsun lan helalem karısı? <gülüyor> ben karısını tanıyorum ya bu o değil. Belki ikinci iki karısıdır. Yok ya 2. evlense duyardım. Ulan sana ne? Nüfus memur musun? Zaten ikinci iki evlilik yasak. İkinci, üçüncü, dördüncü asla sana mı kayıt yaptıracaksın? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, şahid var, şuhudun var. Nikahın hepimizde sana ne? Hemen ne demek lazım böyle bir şey olsak? Lan adam kaseti çıktı. Aa adam kaseti çıktı. Vay namusul, bu neymiş ya? Lan sensin namusul. Niye? Ya adam nikahlıysa? Adam nikahlıysa, çeken zındık oldu. Avretlerini, milleti, cehennemin dibine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 ya bu adam bu kadınlar ne konuşuyor? Bu kadın kim? Hemen, yahu belki kardeşidir, kız kardeşidir. Ya ben kız kardeşini tanıyorum, bizim mahallelerimiz. Nereden tanıyorsun? Bir de bak bakıyorsun adam diyor ki 20 senedir görüşmediğim akrabam geldi. Kız kardeşi. Bazı insan 10 sene kardeşiyle görüşmüyor. Evet. Sen tanımayabilirsin. Öyle mi? Niye kötü düşünüyorsun? Belki mahremdir. Ama insan da kendisini ee, böyle in milletin konuşturacağı durumlara da sokup da millette günah sokmam. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yol üstünde bir kadınla konuşur, konuşuyor, de birisi yandan geçiyor baktı Rasulullah bir kadınla konuşuyor, hemen hızlı geçiyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı, dur dur gel gel. Ne olur gel? Bu benim hanımdır. Tabi kapalılar dedi bu benim hanımdır. Ama ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne alakası var? Ben bir şey düşünmedim. Şeytan insanın kan damarlarında gezintiliydi. Belki de senin içine de bu kim bu kadın kim acaba diye çıkmıyor. Dolayısıyla it de buna baktığım töhmet, size töhmet atılacak yerlerde durmaktan sakının. Ayrı bir şey. Ama sen devamlı müslüman hüsnü zanla çekin. Adam bir şey diyor beyaz. Bırakın içeri. Ya sana verdin. Bırakın içiyor. Peki ayrı bir şey yok sana ne yani? ya ya şarap içiyor nereden azım ben tanırım renginden ya kardeşim belki şuruktu şerbettir hani şarap renginde meşrufat da var hemen süriye zan kötü düşünme niye geliyor yani bir fayda yok bir şey yok hemen millette fayda ama içinden geçti İçinden geçerse bunun günah var mı yok ama onu paylaşırsan ben böyle anlıyorum ben böyle düşündüm, böyle fark ettim Benden kaçmaz. E yani sen böyle olduğu zaman günaha battın. Sakın ha! Zaten hemen ayetin peşinleri bu cümlenin peşindeki cümleyiceliyle de velaetecesu ayıp araştırmayın. Hayır. Araştırmayın. Ben bunu zina yaparken yakalayacağım. <gülüyor> Allah'tan. Allah'ın melekleri de seni yakalayacak. Ben bunu içki içerken yakalayacağım, ispat edeceğim. Sana ne ya? Ne alakası Sen Müslümanların günahlarına araştırma ne musun ya? Senin günahına Allah açarsa, ayi bunu açarsa rezil olsun ahirette. Sanki hiç günahın yokmuş gibi milletle uğraşıyorsun ya. Örtk için Allah da seni öptür. Evet. İmam Malik, İmam Ahmed, İmam Bukhari, Müslüman bu da okuyucu. Birçok kaynakta geçen hadis Ebu Hurayra radıyallahu teala'dan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi selam. "Ey oğlum, tahminle ve zanla Bir şeyler tahmin edip de onları görmemekten sakının. Zan ve tahminlerinize göre konuşmaktan sakının. Konuşulan lafların en yalanı, en yanlışı zan ve tahmine dayalı konuşmalardır. Velâ ceddeshu ayıplıştırmayın. Velâ haşedhu bir <gülüyor> mezi" Kız kalmayın. Ve la teba gözül birbirinizden, birbirinize düşmanlık etmeyin ve kudur ibadet Allah için. Allah kulları kardeş olun. Ve la yakut bir erül ala kudret etti. Hatta önce bir adam bir kızını nişanladıysa, o onu evlenin ya evlenecek ya da bırakacak. O zamana kadar başka biri de onun üzerine nişan yapmayın. Nişan üstüne nişan götür. Efendim. Benim daha güzel arabam var, daha işte onu bozun. Ben ne falan takım böyle bir şeyler yapmayın bu hadis böyle buyuruyor Aşha radıyallâhine adân imad edilen hadis-i şerifte Rasûlullah sallallâhu aleyhi sallâhu aleyhi sallâhu buyuruyor mene seâbi yâzîllân ve fâle seâbi müslüman kardeşi hakkında kötü düşünen Allah hakkında kötü düşünmüş olur. niye çünkü Allah buyuruyor işte bu tefe-i bab-i affâ zâh tahminlerin ek Sakının! Talha bin Abdillah ar-olayallahu an-kanih-i vâd-i-tâmi şerifte. Rasûlullah aleyhi ve sellem buyurur, inna vannîl-huttu huyusî zar ve tahminler hata da edebilir, isabet de edebilir, garantisi yoktur. Onun için genel manada hepsinden sakınmak lazımdır. Kesin bir ilim, huddet, delil ve yine olmadıktan sonra böyle düşünüyorum. Ne, neyi bağlandı? ne yazar ya? Ama sakınmayıp da konuşursan çok yazar. Yani sol tarafta gitmene çok yatar. İbn-i Hüme radıyallahu anh'la rivâde iman ediyor, sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm, Kabe'ye tavaf ediyorken şöyle diyordu Kabe'ye: مَا عَطْيَبَتْ بَعَطْلِي بَرِيْحَكْ مَا عَضَمَتْ بَعْضَمَ حُرْمَتَكْ Sen ne hoşsun, kokun ne güzel, şimdi diyor Kâbe ne kokusu? Çok güzel, sen ne büyüksün, saygınlığın ne büyük, dokunulmazlığın, korunmuşluğun, haram, mescidi i haramda, beyci haram,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 Bir adam bir Müslüman'ın avretini açan, ayıbını açan, ona efendim iftira yapan kişi Kabe'yi yırtmaktan betel etmiştir. Kabe'ye dokunandan beteldir. Çünkü Müslüman'ın malumu ve devu, Müslüman'ın malı, Müslüman'ın kanı, Müslüman'ın ırzı, haysiyet ve şerefi var, itibarı var insanlar arasında. Bunları rencide etmek için efendim ona çağrıza bulmak, Kabe'ye saldırmaktan büyük belli bir günahdır nebî illâ hayrâ evet mümin mümine ancak hayır düşünmelidir hiçbir kötülük düşünmemelidir. Hazreti Ömer Efendimiz buyurur ki ilâ tafunnen nebî kerîmedil harrâ ceddiyatî kesküven fene tezidû lehâ fil hayr-i Müslüman kardeşin ağzından bir söz çıktığı zaman eğer onu hayır anlamında yorabiliyorsan sakın onu kötüye çekme ama Hayra müsait bir durum yok. Açıktan bir şirk sözü, irtidar sözü o başka. Ama lafın manası ve tebirli varsa mutlaka tebirli yap. Ne yapma? Köcüye yorma. Said ibn-i hazretleri tabiinin ruhlarındadır. Diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden bir kardeşi bana mektup yazdı. Tabi'in demek kadar büyük bir tabaka değil mi? Çünkü sahabeden bir arkadaşım. Arkadaşı sahabeden düşünüyor musun adamlar? Niye tabir oluyo ben bir şey olamıyorum? Çünkü arkadaşın sahibi olursa sende tabir oluyorsun Anladın mı? Sen şimdi olursun? Cübbel Hoca'nın cemaati Aman <gülüyor> diye Cübbel Hoca kim dese? Cemaatını kim takat? Cübbeli kim takat? Adam mıymış? Doğru. Doğru. Ama şimdi burada sahibeden biri konuşsaydı hepimiz otomatik tabir tabi tabakası olmuştur. Değil mi? Bakın şimdi geri kalakalar kıyamete yakın ahı zamanın bekler zamanına düştük. Gariplerdeniz, sevenlerdeniz. İnşallah bir de bakarsın sırf sevgiyle beraber aynı deftere kaydedilenlerden oluruz. Nedir İbrahim bin Ethem Hazretleri? Cebrail Aşk'ı gördü, elinde bir işte uzanmışta gidiyor. Ne yazıyorsun dedi. E, Allah dostlarım adlarını yazıyor. E, bir bak bak İbrahim bin Ethem var mı ismi listede. Baktı baktı bak bulamadım dedi. Ben biliyordum zaten dedi. Benim ne işim oldu burada. Ya dedi sonuna bir ilave düşebilir misin diye. Bu Allah dostlarını seven İbrahim'iydir. Ben kendi başıma öyle halkına ilave yapamam ki de. Hemen Mevlana ilave edin. Onur işlerin başına yaz. Seven, sevmek, sevmek. Çok seveceğiz inşallah. Bu mübarekler. Sahil-i Müsellef alıyor Allah'ın. Çok büyüktür. O sahabe arkadaşım diyor bana yazdığı mektupta ne, ne yazdı? Evet. Bir kardeşinin işini en güzel şekilde yorumla yaptığı işi başına gelen hadiseyi konuştuğu lafı ama maalesef yetti ki mağiyah Seni malum duruma düşülecek bir delil gelmedi diye. Mesela adam diyor ki o müslüman cennete gidecek. Yani şimdi ben de diyorum ki ulan bu ne kadar merhametli adamı. Yani hakikaten çok onlara da acıyor falan diye düşünüyorum. Ondan sonra bile bakıyorum ki Müslüman'a acip diyorum. Müslümanlar için diyor ki aa bunlar şehit olamaz, bunlar bilmem ne olamaz. Dünyada en nefret ettiğim adam falan Müslüman. Aa! Şimdi papazı patriği cennete sokuyorken Müslümanlar nefret ediyor diyorsun. Ben de bu sefer senin bu sözünü ne marabetli adam diye yoracağım ama yoramıyorum. Seni diyor yenik duruma düşürecek bir delil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 yani kendin müslümanların aleyhine bir laf konuştuğun o zaman ancak kendini tenkit et kimseyi tenkit etme Ve veya ben demin dediğim gibi bir kadından sokağın ortada oturuyorsun muhabbet bilmem ne bilmem ondan sonra da mahalleli konuşuyor e, mahalleli konuşuyor ya, mübarek adam sende bu kadın senin neyin oluyor bir şey de olmuyor yabancı kadından oturup bir kitap konuşursan mahalleli de görürse konuşur ya konuşmaması lazım bence de konuşmaması lazım ama konuşur bu milletin ağzı torba değil ki güzelsin, sen de ne oturuyosun el alemin ortalıkta kalın kendini tenkit ettirecek durma sokar, kendini tenkit etsin o zaman da millete kafağı kurmasın, tabi ki günah ayrı, Allah onlara da günahını yazar kim sırrını gizlerse, hayır kendi elinde kalır hayrın elinde kalsın isteyen, sırrını gizlesin sırrını aşağı verdikten sonra ne hayrın kalır, ne şerrin kalır Herkes ortaya çıkar. Bir adam senin hakkında Allah'a isyan edip sana iftira atacak, ipet etse, deli vurdu sen ona en iyi karşılığı vermek istiyorsan sen ona aynı şeyleri yapma, Allah'a itaat et. O zaman senin karşılığın ahirette karşına çıkar. وَعَلَكِمْ اِخْوَانَ السُّلْتُ فَكُمْ فِي اِكْتِشَابِينَ Doğru, dürüst konuşan, özü sözü bir olan İnsanlarla arkadaşlık etmeye bak, onların gönlünü kazan, فَيْنُمْ زِيلَةِ فِرْرَحَا وَعُدَّةِمْ عَنْكَ هَزِيمِ الْبَلَةِ Hasta Ömer'den de böyle bir söz rivade ediliyor. Dost, görüş adam, seni satmayacak, kötü günde bırakmayacak. Düşmanınla gidip senin aleyhine konuşmayacak. Böyle bir dost kardeş bulursan bu zamanda bunu yakar ha. Bunlar iyi zamanda ziynet olur, süs olur. Büyük belalar başına geldiği zaman da senin için bir güç olur, hazırlık olur. Ama ne yapıyorlar arkadaşlar? Sakın hakkı hafife alma. Doğru bildiğin bir şeyi ama bunu demesek de olur. Bunu gizlesek de olur. Sakın hakkı hafife alma. Allah seni alçak eder. Sakın olmadık bir şeyi sorma. Ta ki olacağı beraber. Buna ne acayip nasıl zaten. Erbakan Hoca'ya soranlardı bazı şöyle böyle bir şey. Derdik ki Şafii mezhebine göre derdi. Olmamış işlerin fetvası sorulmaz. Yani <gülüyor> adama soruyoruz. Şafii mezhebinde şu yok. Yarın su olmazsa biz ne yaparız? Böyle bir şey soru sorulmaz. Çünkü şu anda su var. Anladın mı? Ama Hanebi mezhebinde 10 sene sonra sular kesilirse sorulur. Şimdi mezheblere göre iklim. O da bu var talefiydi ama işine gelmeyiz de derdi. Şafii mezhebinde olmamış işlerden metbaa sorunmaz. O da hak bezheb, o da bir doğru metbaa yani? Yerine göre hareket edeceğiz. Anladın mı şimdi? Olmamış bir şey diyor, sorma olucuya kadar. Şimdi millet, amaaan, işte Hoca şu şudur budur, ye fütbe fütbe var, şunlar bunlar ve ya, atak yapmış. İbris'in karısı var mı? <gülüyor> Muhammed İbci'nin Hazretleri mübarek O da dedi ki vallahi düğünün elinde bulunmadım dedi <gülüyor> Yani senin namazı bildiğin yok Eri sünnet İblat Ahmet'inle şartları sayamıyor ki İblisi karşısında soruyor seni <gülüyor> Elbette ki var Çünkü akıfetle hüzün ve zürriyet -e Kur'an'da diyor ki onu ve zürriyetini dost ediyorsunuz Beni bırakıp iblisi ve zürriyetini mi seçiyorsunuz Şimdi zürriyetli olmak için demek ki karısı var bir cins. cinsellik var yani Anlıyor musun? Evet. Sonra ayeti buldu falan ama ikisi karşısında sana ne kabiliyet lazım ne müerret değil. Yeeç meçüzün kumakları nasıl? E tek kaldım bilmem ayana kaç metre Ya tamam hadislerde geçerdi zaten anlatıyoruz. Ben yani sana lazım olanları anlatıyoruz ama şimdi orada yeeç meçüz nerede? Dünya da. E ben görmüyorum ben de görmüyorum. Al. <gülüyor> ya yani böyle acayip acayip şeyler. Sorular. Ne yapalım şimdi ya? Allah'a iman etti ki. Kur'an'a hiçbir var diyor. Biz de Allah'a iman ettik şimdi. Bu, bu, bunlar gayra imanı. Cenneti de görmüyoruz. cehennemde görmüyoruz. Ona bakarsan Allah'ta görmüyoruz. Buyurduğuna inanmayacak mıyız? Böyle Müslümanlık yok. E, acayip ya. bir sorular. Lüzumsuz fuzuli. Sorular. Efendim. Hiç alakasız. Ahirette adama bir kere sorulmayacak meseleleri karıştırıyor ya. Bir de inanırsa, ne anlatırsana Efendim, sohbet yapacağın zaman diyor, sohbetini konuşmanı can, gönül hoşluğuyla dinleyenlere anlandı. Elhamdülillah, ben sizin gibi adam bulmuşum, konuşuyorum da konuşuyorum. Şimdi o zaman adam benim konuşmamı istemese beni valla konuşturmaz, ben de yansıma yapar. Dolayısıyla benim de içime sıkıntı gelir, ben de konuşamam. Çoğu yardım burada konuştuğum gibi konuşamıyorum, sıkıntı geliyor. Ama burada konuşuyorum abi. çünkü burada bir şey var. Puran bu yerde fetiş var. Ta başka yerlerde bu fetiş yok. Ya adamın her böyle değişiyor. İşte Cemaatta isteksiz biri adam zorla getirmiş patron için belasaya yaptırmakta. Adamın sıkıntısı bana oluyor. Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, abdestinizi eksik gelin alıp da gelmeyin. Benim de Kur'an okurken namazımı şaşırtıyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaz kıldırdıken ayet okurken şaşırdı ya, İleri geri ileri geri yaptı ya namazı bitirir dedi ki abdesti olmayanlar var dedi içinizde münafıklar abdesti geliyor <gülüyor> abdesti gelenler var abdestini eksik alanlar var sizin yüzünüzden Kuran'ı şaşırtıyorum dedi yani tabi hoca konuşuyor hoca konuşuyor cemaatta istekli olacak insan konuştuğu zaman karşı taraf itikablı olacak muhabbetli olacak yani böyle aşan gibi ne diyecek acaba diye adam senin açığını arayarak dinlerse sen de ne konuşursun ne muazzam nasihatlar, değil mi? Ve alekke bi's-sut fe in katale doğruluk seni ördürse de doğruluktan ayrılma. Doğruluk seni öldürse de insana sadakat yapışır. Görse de ikrar doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Cennete girer. Ba'des-sadud düşmanından uzaktır. Düşmanla yaklaşma. Yılan düşman, yılan sokar. Bir bakayım beni sokmaz, Deneme yapılmaz. <gülüyor> Düşmanından uzak dur. Ve hala sadipe. da çok samimi olma. Dostundan sakın. İlle emin. Çok güvenilir adam bulursan. Çok güvenilir. Nerede? Adı emin olanlar varsa onlar mı? Ve la emine illa meymişallah. Emin adam ancak Allah'tan korkan adam. Allah'tan korkmayan emin olamaz. Haramlardan sakınmayan adam.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 Evet, burada Hazreti Ömer Efendimiz'in bu mektubu yazmış olma durumu da var. Çünkü başka bir rivayete Hazreti Ömer Efendimiz'e atfediliyor. Bu sözler. Şu izandan sakınmak hakkında, efendim şu izana düşmemek, düşürmemek hakkında yani alimler, veliler Ebu'l-Aliye, Selman Fazıya gibi büyük tatlar, diyorlar ki, mesela hizmetçi bir Para veririz, getiririz, götürürüz Ondan sonra o parayı efendim verirken sayarız, alırken sayarız. Niye? Sonra başka bir şey olur, kaybederiz. Bir sürü gelen hizmetçiye süğüzan yapmamak için. Bak bunlar çok önemli bir şey. Efendim, ondan sonra bakarsak ki yanında çalışan adam izcin, şuyun buyun, çoğulun çocuğun aa bu saymadan alıyor, saymadan veriyor. Ne yapar o da nasıl olsa bu hesap pindiriyor. Ona da bir çalma kapısı açılır. Onun için suizan yapma, ama suizan yapmana sebep olacak işler de yapma. Yanındakiler hanımındır, şuyundur, buyundur. Sen efendim e, hanımını e, mahrepsiz, bilmem nesiz, yaz tatiline yolla. Karıyı tek başına yaz tatiline yolla. Ondan sonra, ay, şu yanında adam kimdi, burada ben seni gördüm. ekranla. Bunun manası var mı şimdi? Sen mahrefsiz kızını karnına yolladıktan sonra suizan yapma. Nasıl yapma? Haram yapma baştan. Tedbirini al, İslam'ı koru, Allah'ın didi koru, suizana da düşmeyeceksin inşallah. Harise bin Yohman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Selâf-ül lâzımâtin Benim ümmetim üç şeyi bırakamaz. Üç şey başımıza fela olur. Doğru ki uğursuzlanma. İki ya şu işlerim uçuklan baykuş öptü, cenaze mi çıkacak acaba? Bu sabah eve bir kuş geldi, acayip acayip, acayip öktü bir şey ne oldu? <gülüyor> böyle devamlı bir uğursuzlanma. Velhazen bir kıskanma, illa kıskançlık kadar bizim ümmette bozuk bir şey yok. Özellikle hocalar, on çumal haset, dokuzunu aldılar. Bir tanesini de geri geldiler alma, millet dedi ki bize kalsın. Ve Uluslar bir de kötü düşünme, Bir hakkında şöyle mi böyle mi? Tekrar yarasına bu, bu tamam bu ümmetten bunlar ayrılmaz da bu bu illet bu bundan nasıl kurtulacak? Nasıl gidecek? Çare ne? İlaç ve deva. Bu ila hasen tefessalillah. Birine karşı kalbine bir kıskançlık geldi. Hemen Allah af iste. Estağfurullah. Ya Rabbi affet. O da senin kulun. Ben de senin kulunum ya Rabb. Ve ila men tefela takup. İçine bir zan ve tahmin geldi. Şöyle acaba böyle şu adam şöyle mi? Onun içine gelen geçsin. Ama onu hakikata çıkartma. Yani diline, ağzına alma kimseyiyle paylaşma. Böyle içinden gidene kadar. Paylaşırsan günaha girersin. Veda etrafa yevbe felan. geldi işini bırakma. Mesela çıktın yola efendim baykuş çöktü bilmem ne oldu bir şey oldu hemen de, ya bugün benim başka belam geldi acaba geri dönersen kötü. Ne diyorsun Allah'a güvendim bir de onun duası var. Safer ayı kitabı var benim. Safar ay duaları kitabında duası var. Ene Abdullah maşallah la kuvvete illa billah la hayate ka recenat illa Allahu la Allah. Böyle bir duası var. O duayı okuttuktan sonra hiçbir bela gelmez, hiçbir şey olmaz, işine devam et. Alışverişinse devam et. Yola gidiyorsan devam et, geri dönme. Uğursuzlanıp geri dönme. O zaman kurtulursun. Evet. Şimdi demek ki ne yapacağız? Müslümanlara zulüm yapmayacağız güzel düşüneceğiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minel ibadet Müslümanlar hakkında güzel düşünmek ibadettir. herkes hakkında iyi düşünmek bir laf konuştu, iyi niyetle konuşmuştur yani yoruma müsaitse bu ibadettir. mi? Efendim, yanında biriyle gidiyor kim bu acaba? falan? bir mahremidir, bir yakınıdır bu ibadet böyle düşünmek ibadet birinin hakkında bir laf çık gıyamet yetişi alnıdır biz bilmiyoruz. bu nedir? ibadet Anladın? Hangi bir insan hakkında bir iftira bir şey var, delil yok, bir şey yok, seni hakkında eden bir durum yok. Ya Allah'ın Müslüman kuludur. Bu iftiradır. Bunu demek ibadet. Anladınız mı? Böyle amel edelim. Evet, en önemlisi de kullar hakkında da hüsnü zannedelim. Rabbimiz hakkında da hüsnü zannedelim. İnşallah ölürken hüsnü üzere öyle. La imutenne ha'cikum illa ulu yuhsivvanne sizin biriniz sakın ölmesin. Nasıl ölmeyecek? Meşbur öleceğiz. Mutlaka ölecekse Allah hakkında güzel düşünerek ölsün. Yani ne demek? Ölümümüze yakın. Eğer ölümümüzü fark edersek Allah bize fark etmeyi nasip etsin ki fark edersek tevbe kapısı açık olur. Tevbe ederiz ve ulu okuruz. Ölmeden tevhik getiririz, zikrederiz. İmanlı ölürüz inşallah. Yani ani ölmek bizim gibi. Nefret iyi gelmez. Üstü bir devamlı iyi yoldaki adamlardan değiliz. Aracına kaygaran adamlardanız. Ölümümüzü Allah bize bildirsin inşallah. Abi. Ona tekbir alırsın. Ölürken mutlaka hücudan üzerine öl. Ne demek? Allah beni affedecek. Allah bana iyi muhafet edecek. Cennetine girdirecek inşallah. Rabbim için, Rabbim hakkında güzel düşünüyorum. Böyle düşünün diyor. Eğer diyor, ena inda zannâ abdîdi. Ben kulumun zanına göre muamele ederim. Bir adam ölürken Allah bana azap edecek, ben çok bozuk adamım, bittim gittim düşünürse ona azap edeceğim diyor. Ölürken bir adam düşünürse ki çok merhamet sahibidir, kefet sahibidir, en büyük zenginin kapısına gidiyorum, beni boş çevirecek diye bana iyi düşünceyle gelirse ona zanlına göre muamele ederim diyor. Onu düşün, Allah hem hüsnü Ölürken Allah hakkında hüsnü yapacak güzel ameller bize sağlığınızda nasip eylesin. Hem de ölmeden evvel de Rabbimiz hakkında mazuret ve rahmet hüsnü yaparak ölmeyi nasip eylesin. Amin.